Merhaba, duydum ki kafana takılan yeni bir soru varmış. Birlikte cevaplayalım mı? Kafana takılanları elbette soracaksın. İnsanın varlığını anlamını sorgulamasından doğal ne olabilir? Ama bazı soruların cevabına giden yollar azıcık dikkat gerektirir. Bu yüzden önce soruyu detaylıca gözden geçirelim diyorum. Çünkü sorularımızı ve onları bize sorduran duyguları gerçekte ne kadar tanırsak doğru cevaplara da ulaşmamız o kadar kolay olacak. Hadi yeni sorumuzla tanışalım o halde. Allah'ı kim yarattı? Kafanın üstündeki soru balonlarına şöyle bir bak. Onları sorman için seni hangi duygu dürtüyor? Evet, tabii ki merak. Merak, cevaplarımızın saklı olduğu sandığın kapağını aralarken kullandığımız altın anahtardır. Bu anahtara sıkı sıkı sarıl ve onu senden almak isteyenlere izin verme. Çünkü bu duygunun aslında altın bir anahtar olduğunu bilmeyenler sana sadece ne kadar meraklısın boş iş bu unut gitsin diyecekler. Ne? Haklı mıyım? diyorlar değil mi? O halde anahtarını koru ve onu sadece kıymetini bilenlerin yanında kullan. Aksi halde cevapların saklı olduğu sandığa ulaşamazsın. Eee? Her gizlenmiş sandık bir de harita gerektirir, değil mi? Yoksa nasıl ulaşırız ona? Haritamızın bir adı bile var. Soruyu doğru sormak. Bak şimdi, kafan karışmış olabilir. Aslında bu da iyi bir şey. Çünkü toparlanmak için dağılmak gerekir bazen. Şöyle anlatmaya çalışayım. Şahane bir yağlı boya resim gördün duvarda. O kadar güzel bir manzara resmedilmiş ki fotoğraf mı yoksa gerçek mi ayırt etmekte zorlanıyorsun. Bu resmi kim yarattı diye sorar mısın çevrendekilere? Tabii ki hayır. Çünkü bu sorunun doğru sorulmuş hali bu resmi kim yaptıdır. O halde soru sorarken kullandığımız kelimeleri tanımak, bize hem soruları doğru sormak hem de doğru cevaplar bulmak konusunda rehberlik edecek, yol gösterecek yani harita olacaktır. Şimdi gel birlikte düşünelim. Allah'ı kim yarattı sorusunun içinde anlamını yeterince bilmediğini düşündüğün bir kelime olabilir mi? Evet, yaratmak. Doğru bildin. Peki nedir yaratmak? Olmayan bir şeyi yoktan var etmek iyice anlayalım dur. Yoktan var etmek. Herhangi bir insanın evrendeki herhangi bir şeyi yoktan var etmesi, buna gücünün yetmesi mümkün mü sence? Meseleyi daha berrak anlamak için bir örnek üzerinden gidelim. Ne dersin? Güneşi konuşalım biraz. Evet evet bildiğimiz güneş. Geceyi gündüzü bize hediye etmekle görevli bir yıldız kendisi ve bu yıldız Bilim adamlarına göre hemen hemen 4.6 milyar yaşında bir ateş topu, yaklaşık 5 milyar yıl sonra yok olacağı söyleniyor. Bizim sarı ve devasa yıldızımız Güneş, dünyamızdan 330 kat daha ağır ve 109 kat daha büyükmüş. 4.6 milyar yaşındaki bu devasa sarı topun bize göre çok uzun bu geçmişine bir bakalım. Onun sonsuz olmadığını düşünebilir miyiz? Ve bu alev topunun 5 milyar yıl sonra yok olma ihtimali bize onun ölümsüz olmadığı hakkında da fikir verebilir. Ne dersin? Şimdi bu muhteşem, devasa ve yaşam kaynağı olan yıldız güneşi kim yarattı diye sorabileceğimiz bir şeye dönüşüyor. Çünkü onun bir başlangıcı var ve belki de biz bu dünyada tecrübe edemeyecek olsak da bir sonu var. Başlangıcı ve sonu olan bir şey kudretli bir yaratıcı tarafından yaratılmış demektir. Yaratmak yani yoktan var etmek, yaratıcı yani yoktan var eden. Bu İki kelime üzerinde çok iyi düşünmeni istiyorum. Yoktan var eden biri, yani yaratıcı, kendisini yaratan başka bir yaratıcıya gerek duyarsa yaratıcı olabilir mi? Dur dur hemen panik yapma. Aslında göründüğü kadar zor değil. Şöyle düşünelim, yoktan var etmenin mükemmelliğine sahip bir varlıktan bahsediyorum. Yani Allah'tan. Bizi yaratan yüce Allah, kendisini var eden başka bir yaratıcıya muhtaç olsaydı, onun yaratıcı olduğuna, onun evrendeki bu muhteşem sistemi yarattığına inanabilir miydik? Sorumuzun cevabının saklı olduğu hazineye yaklaşıyoruz bence. Bir de şu açıdan bakalım. Allah bir başkası tarafından yaratılmış olsaydı Allah olur muydu sence? İlah olmak demek hiçbir başlangıca ihtiyacı olmayan demek. Biz yani yaratılmış olanları bir başlangıcımızın ve sonumuzun olduğunu bildiğimiz için Allah'ın da öyle olması gerektiği yanılgısına düşüyoruz. Çünkü Allah'ın sadece kendisinde bulunan özelliklerini bilmiyoruz. Oysa ilah olmak, yani Allah olmak, insan ya da herhangi bir yaratık gibi olmak demek değildir. Onun varlığı kendindendir ve yarattıklarına asla benzemez. İşte sandıkta gizli cevap. Allah'ı kim yarattı sorusu doğru bir soru değildir. Böyle bir soru olmaz. Bu soruyu sorarak farkında olmadan Allah'ı nesneleştirme, kendimize benzetme tehlikesine düşüyoruz. Allah olmak demek zaten başlı başına yaratıcı olmak demektir. Peki doğru soru nedir o halde? Allah yaratılmış mıdır? Hayır, hayır, haşa ve asla. Allah'ın kendisi her şeyi yoktan var eden, her şeye gücü yeten, bir şeyin olmasını istediğinde ona ol diyen ve hemen oluveren veren varlığı kendinden olan tek yaratıcıdır. Tersini düşünmek zaten mantık ilkelerine de uymaz. O halde varlığımızı sorgularken nelere dikkat etmeliyiz? Altın anahtarımız olan merak hep baş tacı olmalı. Fakat onu her kilidi açmak için de zorlamamalıyız. Cevapların saklı olduğu sandığa ulaşmak istiyorsak bu duyguyu hem kalbimize hem de aklımıza dokundurarak sorma yolculuğumuza devam etmeliyiz. Ve artık biliyoruz ki Soru sormaktan daha önemli bir şey var. Soruyu Doğru Sorma isimli haritaya sahip olmak.